bu her şeyin üstünde maddul, her şeyin üstünde makbul, her şeyin üstünde mahkum, her şeyin üstünde merbu olan Hazreti Allah'a ait mana ve hakikatlerin arkasından koşacak, gönlünü onlarla namur etmeye çalışacak. Bir gün gönlüne gelip oturacağına inanacak ve geldiği zaman da geldi oturdu diye aynı bir iman isharet edecek. İnsan aradığı nisbette, arkasına düştüğü nisbette elde edecek, bulacak. İnsan alakasız kaldığı nisbette de mahrum kalacak. Hak ve hakikati ne zaman, hangi devirde olursa olsun arayan insanlar bulmuşlardır. مَنْ ve وَجَدَّ وَجَدَ Darb-ı mesel haline gelmiş bu söz çok büyüktür. Talep etme, arkasına düşme, ciddiyet isaretme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 Ashabı Rasulullah deniz aşırı diyarına kadar gittiler. Onun tarafından orada misafir olarak izaz ve ikrama masal oldular. Ve bir gün ayetü beyinatı, huzurunda okunması, mutunu da Allah mutvedi verdi. Hepsine birden mutvedi verdi. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler var mı diye talepte bulununca Câfer ibn Abi Talib, müthemim kahramanı yeşil kanatlarla, semalarla göçlerle pervaz eden Hazreti Ali'nin kardeşi, kanat şirp-i buçuğu verdi Necaşi'nin karşısına. Uçuşu gibi sureyi Meryem okuyordu. ذَٰلِكَ اِيْسَ Meryem مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ Ayetine geldiği zaman Necaşi yere vermişti. Bütün Üsküfe'nin, ruhbanların, rahiplerin gözleri yaşlarla dolmuştu. Ortalığı bir çağlayan almış, gidiyordur. Yetmiş insan Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Bu hakikat menbaına gidinde dinleyin diyordum. Bu yetmiş insan huzuru Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem'in huzurunda Kur'an'ı dinlediler. Necaşi'nin huzurundaki durum gibi değildi bu. Orada okuyan Cafer bir talipse, burada okuyan doğrudan doğruya, Must be ci vahyi ilahinin maksidi kalbi paşa sahibi olan Resul'e atkan ve en idi. Bütün rahipler çıtıra hiç ağlıyorlardı. Dönüp tekrar Necâş'ın huzuruna gittiler. Kur'an bu ağlayan cemaatin halini anlatıyor. Ve izâ semi'û mâ unzile ilâr-resûl terâ a'yunahum tafîdû minet-dam'i mimma 'arafû minel-haqq. O şanlı yüce Nebi'ye inen ayetül kendilerinin okunduğu. Onlar onu dinledikleri zaman gözlerinin adeta çeşmeler halinde yaş bıraktığını, salverdiği görülürsünüz. <gülüyor> Tefiyetu tefîdu min hak Hak'tan bildikleri şeyi bildiklerinden ötürü. Diyorlardı ki inandık hak gelecek. inandık gerçek zuhur edecek. İnandık gün doğacak diyorlardı deniz aşırı. İnandık elimizden tutacak karaskar gelecek diyorlardı. Kapılarının önünde bulunca bu defa onlar artık şimdi inandık geldi diyorlardı. İmma alefu minel hak. Yehuluna Rabbena amenna. Rabbimiz iman ettik ikinci defa. Mesih imandan sonra kiliseye imandan sonra Resulullah'a iman ettik ya Rabbi, diyorlardı. Fakat nema şahidin, bizi de şahitlerden yaz diyorlardı. Kur'an bunların halini anlatıyordu. Ama acaba sadece necaşi, necaşinin cemaatine mahsur mu kaldı Kur an? Kur an ayeti Kur'an, mali Kur'an, mefhumu Kur'an, Kur'an'ın ayeti bekliyasında dinleyen. Onun içindeki hakperestliğin ifadesi, hakkın ifadesi, hakikatın ifadesi. Kelimata şahit olan herkes kendinden geçiyor, kendinden geçiyor, ''Rabbena âmennâ fık'tûbuna değil şahidîn'' diyordu. Evet. Devri Risalet ve Nahide hangi sahabi vardır ki bamterine dokunuyor gibi hayatı Kur'ânî'yi dinlesin de yerinde rahat dursun? Adeta dalgaları dinmiş deniz gibi Ölü camiit ve hayatiyetini kaybetmiş insanların yaşadığı devir ancak bizim içinde yaşadığımız devirdir. Bize muttasıl bir iki asrın insanını böyle ölü ve özgün görürsünüz. Sahabi anlatıyor. Ömer camide namaz kıldırıyordu. Ve izâ semi'û Ben ta arka saflardan duyuyordum. Şaddad ibn Hani diyor. En arka saflardaydım, hıçkırık sesini, soluğunu kesiyordu, okuyacak hali kalamayınca Allahu Ekber dedi rükûha gitti. اِنَّمَا اَشْكُو بَسِّيْ Allah. لَاللّٰهِ ve hüznümü Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine gelince arkasını getiremedi, allah Ekber dedi rükûha gitti. اَمَر اِنَّ اَزَابَ رَبِّكَ Ayetini okuyordu, diyor Ebu Hüleyre Bey hakının süneninde. Bir aralık bir kütüldü, duyuldu mihrabta. Yıkılan Hazreti Ömer'di dayanamamış, yıkılı vermişti. Secdeye koyup evine götürürken götürenler hasta diye zannediyorlardı. Halbuki Allah'ın azabı gelecek, çatacak. Ferman-ı karşısında kalbi çatlayı vermiş, ayakta duramamış, yıkılı vermişti. Ra'idhasem <gülüyor> yu olma inzila ila'r-rasul. Tera aynuhum tafiitu min edd'm'i mim ma'rafu min hak İbn-i Ömer âyatü beyinatı okuyor. وَاَيْلُوا لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذ۪ينَ اِذَكْ تَعْلُواۜ <gülüyor> Sûresini okuyor. Yavme يَكُومُ النَّاتُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ dediği an, cemaatin önünde o da yıkını veriyor. O gün insanlar hayatta yaptıkları şeyin hesabını vermek üzere, Mevla-i Müteali'nin huzurunda dikilecek hayatın hesabını verecekler. İşte bu ayetlere gelince ayakta durmaya takatı kalmadı, yıkıldı. Ayatü yine dokununca o kadar ağlardı ki, hayatının sonuna doğru gözleri tamamen bozulmuştu. Görmüyordu gözleri ve sürme çekiyor bunu, kapamaya çalışıyordu. Gün olur ki sahabi anlatıyor, evinin içine kapanır, saatlerce dışarıya çıkmazdı. Kapısının sürgüsünü arkaya sürdüğü zaman, içeriden ıçkılık sesleri duyulurdu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 bir tek medelatlıkla dünya ve mafyasını terk edemeyen ham ruhlar, yozlar ve sofalar sadece 20. asırda vardır, 19. asırda vardır. Göremezsiniz insanların yaşadığı asırda bu derece hamluyu hüküm ferma olduğunu. Vay da Semya Muhammed Zileler Rasul. Teraa tafidu mina damm min arafu min alhak. يَكُولُونَ رَبَّنَا مَنَّا فَكُتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Necaş'ı gözleri çağlayan gibi, Eshab-ı Sefin'i ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Huzuru Risalet Benai'ye gelen sefirler ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Ömer alıyor, İbn Ömer alıyor, Ebu Hüreyre alıyor, Ebu Hüreyre alıyor, gözleri çağlayan gibi. Yılın yılın günahın kendilerini zebun ettiği,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 bütün çöküşleri haraba haline gelişlerin destanını yazıyor gibi, her şeye karşı nâubâli kalan, gayri ciddi kalan, kem talih bana sorunsa diyeceğim bir şey yoktur. Gidin şu cuma gecesinde, cumayı cumartesine bağlayan gecede hayatınızın hesabını yapın. Kazandığınız şeylerin Allah karşısında sizi nereye götürdüğün hesabını yapın. Müterakim seyyiatın,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 Sama kalın Allahu tebaa, tebaa, Ve iza kılınca semo ne? Ve insi bulanak bulamun. Allahümme, sultanı cim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna Allah ma ve alladim nehum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 ya eyyuhallazine amenoo sallu aleyhi ve sellimu teslimu alabbeyik. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Kema salliyte ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim fil ailemin rabbina inneke hamidun majid. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Kema bârikte ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim fil ailemin rabbina inneke hamidun majid. Varzallâhumâne s-siddiqu abibakum, al-fârqu, ve uthmane ve وأن ستتذوقوا آيات العشرة المبشرة وأن الصحابة والتابعين الأخير منهم والأبرار وسلمت سيما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بذلك من ومن صدقوا فاستغفروا الله الله karşı çok saygılı olun kadar saygılı olun merhameti kadar saygılı olun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 Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, bir sürü ayrı bürü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız. hem aman içinde cennete dahil olasınız. Hakimin salah, ilne sırate ten han-ı fuhşayı vel münker. <gülüyor> Ve zikrullahü Vallahu ya'lamu ma tesma'un. Saba'tallahu'l azim.